Bu oturuyorsunuz? Yoksa? Evet. Sayılır. Evet. Buradaki ağaçları kesip bir şey yapacaklar. Evet ilgili Evet ya onunla ilgili. <gülüyor> Abi aslında, çok takip ediyoruz. Evet değil mi? Yani e, burnumuzun dibinde bir yer. Biz de aslında <gülüyor> mimar fakültesi öğrencileriyiz de şu aşağıdaki fakültede. Evet. Normalde biz de çok sık gelip burada böyle ne otururuz ne oynarız ederiz bir şey yapmayız yani. Ama tabii ağaçların kesilmesine evet. karşıyız. Evet. Daha başka bir çözüm olabilir yani. Evet. Ya biz Ve... burayı genelde kullanmadığımız için arasında bir de şey diyorlar ya işte güvensiz bir yer, kimse evet. geçemiyor burayı Doğru. kullanamıyor Serserler falan. Serserler geliyor bazı. Hı, bazı bir, belli vakitten sonra değil mi? Evet. Onlar da geçmesinler canım. Yani e tabi canım o kadar. Geçme geçsinler. Evet. Ama aşağısı falan şimdi çok böyle güzel değil mi? Çocuklar, aileler vesaire. Ya, ya. ya. ya. sonuçta işte herkes geliyor yani. Tabi canım yani. aileler bak herkes ailesi vermemiş. Tabi Ama bir de yıllardır burası ha. bu şekil yani böyle tabii. de kalması lazım. Tabii. Tabii. Yazık yani bu kadar ağaca emek verdikten sonra sen haydi ben buraya bir şey yapacağım diye. Ne yapacaklardı buraya? Buraya kışlanın, eskiden burada bir topçu kışlası diye bir şey vardı askeri kışla. Onun yeniden aynısını inşa edecekler. Alışveriş merkezi olacaklar şimdi herkes. Her taraf alışveriş merkezi evet, olacak. Yani, bir de, bir de yani. kapıdan giriş kontrolünden sıkıldık yani. Evet. Dedim istiklalde yürümeseydik keşke Yani hep mağaza hep alışveriş, evet, yani. kendimizi buraya evet. zor evet. Böyle yerlere daha çok olması lazım. Evet. Bir de burası merkezde kalan tek tük yerlerden bir tanesi yani. Evet, Kaksim'de böyle. Sadece Kaksim Gezi Park'ta. Yani Tabii başka, başka yer, yer, yer yok. Nereye ya?